526, numaralı konu Allah yolunda kirk günü tamamlamayan kimsenin kinanması bir kişi Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer, sen neredeydin? diye sordu. O da, ben hudutta nöbet bekliyordum, dedi. Hazreti Ömer, ne kadar bekledin? diye sorunca kişi, 30 gün, dedi. Hazreti Ömer, niçin kırk günü tamamlamadın? dedi.